öyle yanıtlıyor musun? Challenge Barfra. Merhaba, Harici'den Sanat programına hoş geldiniz. Sezonun açılmasıyla beraber iyice hareketlenen küresel kültür sanat gündeminden özellikle Türkiye'ye ilgilendiren seçkilerle karşınızdayım. İstanbul bu hafta çok hareketli. Hemen her gün birkaç sergi açılışı birden, etkinlikler, davetler var. Açıkçası hepsini birden takip etmek efor istiyor. Ben Bense İstanbul'un gündemini şimdilik bir kenara bırakıp... ...uzak doğuya uzanarak Güney Kore'deki Gwangju kentinden... ...uluslararası bir sanat etkinliğinden bahsetmek istiyorum. On birincisi düzenlenen Gwangju Bienali, dünyanın dört bir tarafında... Ee, ...karşımıza çıkan yüzlerce sanat Biennale arasında oldukça köklü ve prestijli bir yere sahip sanatsal içerik anlamında elbette. Biennale e, iki hafta kadar önce açıldı ve 6 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu kez Biennale'de Guangzhou Biennale e, sergi salonları, Exhibition Halls, e, Asya Kültür Merkezi... Uije Art Museum, Moedung Museum of Contemporary Art, Wu Jaggil Art Museum gibi pek çok müze ve sanat kurumunda uluslararası sergiler ve pek çok paralel etkinlik karşımızda. Küratörliğini İstanbul sanat çevrelerinin aşina olduğu İstanbul'a birkaç kez konuşmalar, tanıtımlar yapmaya gelmiş bir isim İsveç'ten Maria Lind üstleniyor. Hatırlatmak adına Maria Lind'in çalışmalarını e, Stockholm'deki IASPIS Yine İsveç'teki Tens Takonsal ya da New York'taki Bart College gibi sanat kurumlarındaki yöneticiliklerinden ve tabii ki dünya çapında onlarca sergi ve yayına verdiği katkılardan hatırlayabilirsiniz. Guanju Biene'nin 11. Guanju Biene'nin e, adı, başlığı ise İngilizcesinde The Eight Climate, What Does Art Do? Sekizinci iklim, sanat ne yapar, sanat neye yarar diye Türkçeleştirebilirim. Maria Lindt, küratörü ekibiyle beraber bu BNL hazırlarken her ne kadar ta bize oldukça uzak görünen Kore gibi bir coğrafyada bu BNL düzenlense de bize çok yakın diyebileceğim Anadolu'dan bir filozoftan esinlenmiş. Şahabettin Sühreverdi adlı 12. yüzyılda Anadolu coğrafyasında yaşamış Farsi bir İslam filozofu ve onun İşrakilik isimli fikri akımının ...akımından etkileniyor, onun kuruculuğunu yaptığı bir akım bu. Ee, i̇şrakiliğe etki eden kaynaklar hakkında çok farklı görüşler var elbette. Ben de biraz araştırma yapmaya çalıştım. Ama esasları itibariyle yeni efl eflatunculuğa dayanan bir felsefeymiş. En büyük özelliği de akıl yoluyla hakikate ulaşılamayacağı... ...hakikate ulaşmanın tek yolunun bir tür manevi sezgicilik olduğu düşüncesine dayanıyor. İşrakiliğe göre hakikati ancak kalp ve işrak ile erişilebilir... İşrak nedir diye soracak olursanız... İşrak Arapça kökenli bir kelime... ...doğu, doğuyla... ...aydınlıkla ilgili, ışıkla ilgili... ...anlamına geliyor. Sühreverdi'nin bu düşünceleri, Anadolu'da yayılmış... ...bu düşünceleri, 20. yüzyılda da... E, ...Fransız Henri Corbin... ...başta olmak üzere pek çok Avrupalı... ...felsefeciyi etkiliyor ve onlar... ...tarafından da yorumlanıyor... Juanjo Biennali'nde Maria Lindt ve ekibinin e, bu felsefeyi, bu e, fikri akımı ele alma biçiminde ise... ...özetle insanın hayal gücünü ve insanın yaratıcı kapasitesini kullanarak nelere, hangi hal ve durumlara ulaşabileceğini, ...başka bir deyişle sanatın geleceği, geleceğimizi e, şekillendirip değiştirme, değiştirebilme ihtimalini ve buna dair kapasitelerini irdeliyor. Geleceğe dair bu değişim, yani sanatın neyi değiştirip neyi dönüştürebileceğine dair bu... E, egzersizlerde, fikri araştırmalarda serginin adında da geçtiği üzere 8. iklim serginin adı bizzat iklimsel değişiklik yani küresel ısınmaya dair sorunlar dahi mevcut elbette. Ama esasen bu küratöryel bakış Maria Lint'in bakışı e, sanat sanat içindir ya da sanat toplum içindir gibi klişeleşmiş bir takım e, tartışmalar ya da kalıpların çok ötesinde sanatın bugün neler yapabileceğini tekrar düşünmeye, tekrar ele almaya ve hayal etmeye davet ediyor bizleri. E, ...Biener kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen... E, ...küratörler, kurum temsilcileri ve sanat inisiyatiflerinin... ...ya da kolektiflerin katılımıyla büyük bir forum da düzenleniyor. E, bu forumlarda sanat ve küratöryel pratikler konusunda... ...formel ve en formal eğitim ve tar tartışma imkanları da sağlanıyor. E, bunlardan birinden bahsedecek olursam... ...Biener'in e, kapanış döneminde hala takip etmek mümkün... ...dolayısıyla 4-6 Kasım tarihleri arasında... InterAsia Biennial Forum yani Asya Bienalleri arasında bir tartışma ve diyalog platformu sağlamak üzere bir forum düzenlenecek. Ee, bir başka anlamlı girişim ise Biennial'in açılışı döneminde gerçekleşti. Yani Eylül ayının başında. Bunda dünyanın dört bir yanında yüzden fazla küçük ve orta ölçekli bağımsız sanat inisiyatifi, sanat mekanı Biennial'e davet edildi. Gelen temsilciler e, ki aralarında Türkiye'den Spot Projects de vardı. İstanbul merkezli bir oluşum. Aralarında hem kendi çalışmalarını, projelerini paylaşıp değerlendirdiler. Hem de e, özellikle bu mekanların, kurumların, inisiyatiflerin sürdürülebilirlik sorunları başta olmak üzere ortak meselelerini birbirleriyle paylaştılar. Çözüm yolları aradılar ve geleceğe dönük hep yenilerin. ...bakışında bu var. Geleceğe dönük... ...nasıl girişimler, nasıl ortaklıklar... ...yapabileceklerini araştırdılar. Ee, bu katılımcılar... ...haricinde BNL'deki sergilerde... ...biraz önce bahsettiğim bu farklı müze... ...ve sergi salonlarındaki sergilerde... ...101 sanatçının çalışmaları var. İçlerinde Türkiye'den bir isim... ...dikkat çekiyor. Ahmet Öğüt. Ahmet'i yurt dışında... ...yaptığı çalışmalardan biliyoruz. Türkiye'de de uluslararası BNL'lere... ...en fazla katılan sanatçılar arasında... ...yer alıyor. E, Ahmet öğütü, Mariel Lindt e, uzun yıllardır e, birlikte ortaklık yaptığı, birlikte çalışmalar yürüttüğü, tartışmalar yürüttüğü bir sanatçı olması nedeniyle yeni bir iş yapması için davet etti. E, Ahmet bu defa bir animasyon hazırlamış, BNR için. Adı United ya da Türkçesiyle müşterek. E, özetle... Hem Biennial'in düzenlendiği Güney Kore'de, Biennial Gwangju'da düzenleniyor. Hem de Türkiye'de bir takım sivil protestolar sırasında hayatlarını kaybeden insanları insanlara adanmış bir çalışma bu. Ahmet bu animasyonu bu protestolar esnasında gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybetmiş. iki kişiye adıyor. Onların anısına ürettiği bir iş. İlki Biennial'e de ev sahipliği yapan Kore'den. ...1987'deki protestolarda... ...gaz fişeğinden hayatını kaybeden... Lee Han Yeol, diğer ise... E, ...bizim coğrafyamızdan... ...2006 yılında... ...belki birçoğunuzun hatırlayacağı gibi... ...Diyarbakır'daki olaylar... ...protestolar sırasında... ...başına isabet eden, gaz fişeğinden... ...hayatını kaybeden bir çocuk. 8 yaşında hayatını kaybeden Enes Ata. E, Guangzhou kentinin... ...çok işlek bir bulvarında, bir ana caddesinde bir billboard ekranında izlenebilen bu animasyon... E, ...kendinizi göz yaşartıcı bombalardan nasıl koruyacağınıza, bu pro protestolar esnasında kendinizi nasıl koruyacağınıza dair de bir takım ipuçları içeriyor. Ahmet Öğüt'ün bu işine özellikle değinmemin e, bir sebebi de... Kısa bir süredir yakın zamandan beri İstanbul'da da izlenebilir durumda olması bu yeni işin. Elbette Guangzhou Biyeneli için yaptı ama e, Şişli Bomonti'deki Bomonti Ada içinde yer alan Alt adlı sanat mekanı. E, halihazırda Ahmet Öğüt'ün çoğunlukla yeni yaptığı ve genel itibariyle e, biraz önce bahsettiğim işinde olduğu gibi adaletsizlik ve direnişle e, ilgili konuları ele alan heykel yerleştirme ve videolarından oluşan bir sergisini ağırlıyor. Serginin adı Tam Gün Devam. Alt Sanat Mekanı bilmeyenler için sadece görsel sanatlar değil, performans gibi farklı pratiklerin ara kesitlerinde programlar düzenleyen, disiplinler ötesi bakış açısı olan bir sanat mekanı. Ee, tarihi bir fabrikası, Bomonti Bir Fabrikası'nın ...yeniden işlevlendirilerek dönüştürüldü ve Bomonti Ada denilen bu alanın içinde yer alıyor. Onun alt katında. Ahmet Öğüt'ün buradaki sergisi aslında Temmuz ayından beri izlenebilir durumdaydı. Ama bu ay itibariyle sergiye Guanju Biennale için yaptığı e, çift kanallı animasyon Müşterek de eklenmiş durumda. 9 Ekim'e kadar altta e, yolunuz düşerse Ahmet Öğüt'ün bu işine de yer veren Tam Gün Devam sergisini görmeniz mümkün. Fakat alta hemen bu hafta gitmeniz için hem Ahmet'in sergisini ve Guvancü de yaptığı işi görmek bir sebep... ...bir başka önemli sebep daha var acele etmeniz için. O da sadece bu haftaya mahsus Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yani 23-25 Eylül tarihleri arasında takip edebileceğiniz bir sergi. Bu sergiye de değinmemin sebebi ise New York merkezli bir oluşum tarafından e, seçilmiş ve düzenleniyor olması... Ee, Moving Image Immersive Media adlı bir ekip bu. Bu ekibi İstanbul'da geçtiğimiz iki yıl üst üste düzenlenen ama bu yıl e, son anda iptal edilen, önümüzdeki yıl belki tekrar gündeme gelmesi söz konusu olan Art International adlı sanat fuarının... Hemen üst katında onun böyle bir uydu fuarı gibi düzenledikleri moving image sanat fuarından hatırlayabilirsiniz. Bu da uluslararası bir tamamen hareketli görüntüye odaklanmış bir sanat fuarıydı. Tabii ki ticari amaç gidiyordu her fuarda olduğu gibi. Ee, ekipte 2011'de kurulan bu ekipte, bu moving image sanat fuarı ekibinde eğitimini Türkiye'de yaptığı için çok iyi Türkçe konuşan Murat Orozabekov ve Edward Winkelman ortaklığı. ...var, faaliyetleriniz sadece hareketli görüntüye odaklayan bir ekip bu. Moving Image, New York merkezi dediğim gibi. Moving Image Immersive Media ise ya da Immersive Media yani çer, çer, çevreleyen medya oluşumu ise... ...işte bu Moving Image sanat fuarının yeni ve bu defa kar amacı gütmeyen bir kolu. Ve projelerini de altta izleyebiliyoruz. Bu bir sergi, adı Yeni Gerçeklikler... Dünya dört bir tarafından sanatçıların sanal gerçeklik, virtual reality İngilizcesinde ve artırılmış gerçeklik, augmented reality ile çalışarak bizi çevreleyen dünyayı algılama biçimimiz ve insanın kendi gerçekliğini seçme yetisi üzerine ürettikleri işlerini içeriyor. Ee, yeni Gerçeklik adlı serginin bu sanatçıları henüz açılmadığı için tabii benim takip etme imkanım olmadı. Dediğim gibi Cuma, Cumartesi, Pazar bu hafta içinde izlemek mümkün olacak. Ama bu sergiye davet ettikleri sanatçılar yeni bir sanat mecrasının yani arttırılmış gerçeklik e, kin... E, ...öncüleri olarak izleyicileri farklı dünyalarla tanıştırmakta ya da gerçekliğin ne anlama geldiğini alışılmadık biçimlerde sorguluyorlar... Böylece e, yeni gerçeklik alanı diyebileceğimiz ya da artırılmış gerçeklik alanı diyebileceğimiz bu alanda şekillenen e, yeni kelimeleri, yeni etik meseleleri, yeni bakış açılarını hem ele alıyorlar hem de belki buna dair çeşitli belirlemelerde bulunuyorlar. E, yeni gerçeklikler sergisi altta Bomonti Ada avlusunun e, mekanına spesifik olarak, özel olarak tasarlanmış artırılmış gerçeklik çalışmalarından... İzleyicilerin vücut hareketlerine duyarlı e, bir takım sensörlerle çalışan sanal gerçeklik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede. Ekipten öğrendiğim kadarıyla e, örneğin John Craig Freeman'ın Bomonti adını bizatihi mekan serginin gerçekleşeceği mekan adını verdiği Bomonti adını verdiği işi gibi sergide pek çok... ...Uluslararası Sanatçı mekana ve bu Yeni Gerçeklikler sergisine özel çalışmalar yapmış... ...ya da hali hazırdaki çalışmalarını mekana özel olarak uyarlamış. Sergide Claudia Hart, John Craig Freeman, Salvador Loza, Gibran Morgado, Christopher Manzione, Seth Clout, Will Pappenheimer, Zachary Brady, Rachel Rossin, Jakob Kuntz, Stevenson... ...ve Türkiye'den birisi Deniz Tortum çalışmalarıyla yer alıyor. E, Deniz Tortum Türkiye'den tek isim zaten çalışmalarını da Amerika'da... ...Bart College ve MIT'deki Media laboratuvarı gibi yerlerde yürütmüş... ...tam da bu alan üzerinde eğitimi olan çalışmalar yapan birisi. Onun yeni bir işi var 2016 tarihli. E, tek girişli ve çıkışlı hastane başlığını taşıyor. Bu bir sanal gerçeklik deneyimi öneriyor ziyaretçilere... Bu sergiyi Cuma Cumartesi Pazar e, takip edebilirsiniz. Tabii gittiğiniz zaman Ahmet Öğüt'ün biraz önce bahsettiğim sergisini ve Guanju Bienali için yaptığı yeni işi de görmek mümkün. Hemen Guanju Bienaline geri dönersek, e, bu bizden çok uzakta gibi görünen, belki gitmesi de çok kolay olmayan coğrafyadaki e, Bienal ve Biennale kapsamındaki programlara... ...bahsettiğim foruma katılmak üzere davet edilen isimler arasında Türkiye'den bir küratör de vardı. Övül durmuş oldu. Benim gitmem mümkün olmayınca, hariçten sanat programı için dostum Övül'e rica ettim. Ee, Övül ve Ahmet e, kısa bir sohbet yaptılar. E, hem Biyeneli hem de Ahmet'in bu yeni işini değerlendirmek amaçlı bu sohbet için Ahmet'e de, Övül'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, ...enteresan da bir yanı var, birazdan dinleyeceksiniz... ...Guvanju'dan dönüş uçağında yaptıkları son derece eğlenceli bir sohbet... ...insanın oraya katılıp bir şeyler söyleyisi geliyor... ...ama e, bu söyleşiyi dinlemeden hemen önce kısa bir müzik, kısa bir ses arası da e, vermek istiyorum... Ee, ...müzik de Ahmet Öğüt'ten gelsin. Bugünkü programımızın e, sanal konu en azından Ahmet ve e, kapsamı Ahmet'in çalışmalarıydı. Ahmet Öğüt'ün Fino işbirliğiyle yaptığı Reverb adlı bir kayıt bu. Dinleyeceğiniz parçada Fino Blendax Ahmet'in e, işlerine, onun duygu ve düşüncelerine... ...onun sanatsal pratiğine müzikal karşılıklar veriyor... Psikodelik, retro futuristik hatta synth punk e, müziklerinden esinlendiği söylenmiş olan bu seslere Ahmet ise elektrosazıyla eşlik ediyor. Ee, oldukça ilginç. Bakalım siz nasıl buluş, bulacaksınız? Bu 3-4 dakikalık müzik kaydından sonra da yine bir 7-8 e, dakikalık Ahmet Öğütle övül Durmuşoğlu'nun... Uçakta yaptığı Guanju Bienniali sohbetini dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta gezegenin farklı köşelerinden haberler getiriyor olacağım size. Harçtan Sanat programını şimdilik bu müzik ve söyleşi kaydından sonra kapatıyor olacağız. Ee, ben Çeleng, Teknik Masa'daki Berhem'e de teşekkür ederek iyi haftalar dilerim. şu anda eee Frankfurt'a doğru dönüş yolundayız. Eee Guangzhou Bienali'nin 11. Guangzhou Bienali'nin e, açılış etkinliklerindeydik. E, yanımda şu anda e, aynı uçakta birlikte döndüğüm e, Ahmet Öt var. Eee eee Ahmet Öt e, 11. Guangzhou Bienali için e, yeni bir e, iş üretti. E, hem onunla Bienali E, ...açılış günlerinde neler tecrübe ettiğimizi... ...hem de yeni işini nasıl ürettiğini... ...konuşacağız. Şimdi sana soru... ...soru olarak hemen sorayım Amin. E, süreci birazcık anlatır mısın? E, Gwangju Bienali ile ortaklığı nasıl gelişti? Maria Lindt ile uzun süredir... ...ana küratör Maria Lindt ile uzun süredir... E, ...birlikte çalıştığını biliyoruz. Bu Biennale'deki çalışma ilişkiniz... ...nasıl gelişti? İşi nasıl ürettin? Evet. E, şu anda... E aynı uçakta bir eneden uh, Emily Roysson, uh, Dora Garcia eee uh, da Bosnyo hep beraber uçuyoruz. Anladın. Evet. Söyle evet. Birçok sanatçıyla birlikte geri dönüyoruz. Yoğun bir hafta geçirdik. Şimdi eee uh, tabii uh, Maria'nınle ortak çalışmamız bizim uh, Benim e, yaz pistleri resinsi yaptığım zamanlarda e, tanışmamız ve onun hemen arkasında Silent University üzerine birlikte çalışmamız. yani O dönemden beri 4-5 senedir çalışıyoruz. Yakın ve uzun dönem çalışıyoruz. yani Bu biraz farklı bir sanatçı-küratör ilişkisi. E, o çok önemli. Çünkü Maria'nın e, birçok sanatçıyla ilişkisi bu Biennale'de öyle gelişmiş. durumda Tek proje e, ya da e, kısa süreli projelerden öte çok uzun vadeli işbirliği. Evet, benim için zaten bu BNL'in başlığı 8. E, iklim e, What does art do? Sanat ne yapar? ne Daha e, bunun genelinde bence e, bu BNL gerçekten marielindir. E, uzun dönemdir yürüttüğü e, küratörlük uzun dönemdir yürüttüğü Maria Lind'in bütün işbirliklerini kapsayan bir biyenele olduğunu düşünüyorum. Yani bütün sanat davet edilen sanatçılar, uzun süredir Maria Lind'in birlikte çalıştığı sanatçılar. Yani çok az mesela çok az isim var katılmayan, uzun süredir Maria ile çalışan. Evet, yani o süreçte tabii ki ilk defa tanıştı sanatçılar, yeni tanıştı yeni stüdyo visite yaptı, sanatçılar mutlaka vardı var. Ama kavramsal temelini o uzun dönem birlikte çalışır sanatçılarla kurguladı. E, ve zaten ilk viz, e, ilk ziyaretine de ben geçen sene gelmiştim. 10 tane sanatçı birlikte geldik. Hı hı. E, sadece tek başına yapmadı. O sanatçılarla birlikte yaptı. E, ben de o ilk gelen grubun içerisindeydim. E, Guanju e, bağlamında yeni fikrimi e, ilk, o e, geziden sonra düşürdüler. O dönem geldiğim zaman... E, burada zaten bir gezi planlanmıştı ama bir yeninin yaptı bir de Seul'da bir aktivist grupla Listen to the City Pelintan vesilesiyle daha önceden tanıştım onlarla buluştum onlar bana alternatif bir tur yaptılar Seul'da Gwangju kontekstinde de, bağlamında da Diğer resmi gezimizin dışında aslında pek de bilemeyeceğim bir sürü lokal meseleyi e, orada e, öğrenmiş oldum. Şimdi bu işte High Altitude Protest var mesela. E, benim işim gizli, daha ön, ön planda olmayan e, bir kısmı. E, o yüzden kamu alandaki ekranları, büyük dev ekranları tercih ettik. Çünkü bu billboardlar... E, Aslında Kore'de yoğun bir şekilde sık sık e, protestolar için kullanılıyor. Yüksek e, diğerden yüksekte yapılan protest protestolar bunlar. Evet. Bunun bunu böyle bir şey var, hayat tutucu protesti. E, i̇şçiler bu e, ekranların elektronik ekranların üzerine çıkıyorlar dev ekranların. Bunlar yer yer binaların üzerine yer yer e, kendi başlarına ayakta duran. E, meydanlarda ayakta duran dev ekranlar. Onların üstüne çıkıyorlar. 300 gününe kadar kaldıkları da oluyor. Protestoları uzun uzun süreli protestolar bunlar. Listen to the City'nin de böyle bir e, haritalandırması vardı. Şey, işte o yüzden işimi e, göstereceğim mekanın böyle bir e, ekran olmasını o dönem düşündüm. İşte bunu tasarlarken de Kore'nin kendi tarihine baktım. Kendi protestolarının tarihine baktım bu high altitude e, protestolar dışındaki daha kitlesel protestolara baktım ve tabii bunun en önemlisi işte 1987'deki e, sadece Güvencuda değil işte Seyolda bütün e, Güney Kore'nin bugünkü şeklini almasına neden olan protestolar ve bunlardan en önemli bunların en önemli dönüm noktalarından birisi de Li Han Yeol e, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Yonsei Yonseyi protestolar sırasında gaz fişeğiyle e, kafasına isabet eden gaz fişeğiyle e, yaralanıyor ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybediyor. Tabii onun e, onun e, cenazesinde de milyonlar yürüyor. Yani daha önce olmamış bir şey oluyor Kore'de ve bu, bu da bunu da takiben tabii ki devrim e, gerçekleşiyor. E, bu 1980'lerde gerçekleşen hikaye. E, şimdi bu olay Tarihsel bir olay ve e, Lianyungang üzerine müze var şu anda Güney Kore'de. E, yani toplumsal bir kahramana dönüşüyor bu olaylardan sonra. Peki videonun yani animasyonun içeriği hakkında birazcık e, bilgilendirin. E, paralel okuma aslında birazcık devrimlerin paralel okuması. Evet karşı, yani lokal gibi görünen var. bir e, kardeş. E, aslında ne kadar Evet, aslında, aslında ne kadar global, global hem tarihle bağlantılı. hem de bugünle çok bağlantılı evet. oldu. Başka, çok çok daha uzak coğrafyalarda yaşanan aynı olayların daha uzak bir tarihten tekrar düşününce aslında bulunduğumuz coğrafyayı da anlamak daha pratik anlamda.